Feyzul Furkan Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali. El Arap Suresi 68 ila 147. ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 68. ayet. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben sizin iyiliğiniz için çalışan güvenilir bir övücüyüm. 69. ayet. Yoksa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 Deve'nin dokunulmadan giyip içip serbestçe dolaşması istenildiği halde bir müddet sonra ayaklarından biçerek yıkıp boğazladılar. Salih aleyhisselam oradan hicret etti. Kavmi de yıldırım çarpması, şiddetli bir gürültü ve sarsıntı ile helak olup gitti. Semud'un baş şehri El Hicir'dir. Medine'den Tebük'e giderken şehrin kalıntılarına rastlanır. Burada konaklamak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiyesiyle yasaktır.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 Öğüt verenleri sevmiyorsunuz dedi. 80. ayet. Lût'u da gönderdik. O da vaktiyle kavmine demişti ki, sizden önceki alemlerden hiç kimsenin yapmadığı bir forşu mu yapıyorsunuz? Hazreti Lût Aleyhisselam, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın kardeşi Harra'nın oğlu olup Sodom şehrine peygamber olarak gönderilmiştir. 81. ayet. Siz kadınları bırakıp Şehvetle erkeklere varıyorsunuz. Doğrusu siz haddi aşan azgın bir kavimsiniz. Lut kavmi, daha önce hiçbir milletin yapmadığı bir fuhşu, homoseksüellik yapıyordu. 82. Ayet Kavminin cevabı, onları, Lut ve yandaşlarını kasabanızdan çıkarın. Herhalde onlar etekleri fazlasıyla temiz olan insanlarmış, demekten başka olmadı.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 Eğer inanan kimselerseniz, bunlar sizin için hayırlıdır. Medyen, Akabe Körfezi'nin doğusunda yer alan ve Şuayb Aleyhisselam'ın kavminin yaşadığı şehirdir. 86. Ayet İman edenleri tehdit edip, Allah yolundan alıkoyarak ve o yolu eğri göstermek isteyerek her yol başına oturmayın. Düşünün ki, vaktiyle siz azdınız da Allah sizi çoğalttı.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 ve onları ilahi emre uyarak düzeltmek için uyarmasına rağmen, vurguncu menfaatperestler bir cephe oluşturup karşı çıktılar. 88. Ayet Kavminden iman etmeyip, büyüklük taslayan ileri gelenler, Ey şuayb! Seni ve seninle beraber iman edenleri ya kesin kes hasabamızdan çıkaracağız, ya da kesinlikle milletimize, bizim yaşadığımız dinimize dönersiniz, dediler.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 Bizimle kavmimiz arasında hak olan neyse ona hükmet. Sen hükmedenlerin en hayırlısısın. Ayette geçen fetih kelimesi, açmak anlamına gelmekle beraber aynı zamanda hüküm manasındadır. 90. Ayet Kavminden inkara sapanların ileri gelenleri, Eğer şu ayba uyarsanız kesinlikle zarara uğrar perişan olursunuz dedi. 91. Ayet bunun üzerine onları müthiş bir deprem yakalayı verdi ve yurtlarında diz üstü çöküp cansız kalı verdiler. 92. ayet. Şuayb'ı yalanlayanlar sanki orada hiç oturmamış gibi oldular. Şuayb'ı yalanlayanlar var ya işte asıl zarara uğrayan onlar oldular. 93. ayet. Bunun üzerine Şuayb onlardan yüz çevirip ey kavmim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 ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik. Onlar da inkar ederek ayetlerimize haksızlık ettiler. Bak fesat çıkaranların sonu nasıl oldu. Hz. Musa aleyhisselamın milattan önce 13. yüzyıl yani 1200'lü yılların ortalarında yaşadığı sanılmaktadır. Firavun Mısır krallarına verilen attır. Kur'an'da sözü edilenin mumyası da bulunmuş olan 2. Ramses olduğu söylenir. 104. Ayet Musa dedi ki, ''Ey Firavun, muhakkak ki ben alemlerin Rabbi katından gönderilmiş bir Rasulüm.'' 105. Ayet ''Benim için doğru olan görev, Allah'a karşı haktan başkasını söylemememdir. Doğrusu size Rabbinizden bir ayet, peygamberliğime şahit bir mucizeyle geldim. Artık İsrailoğullarını benimle Şam'a gönder.''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 ayrılırken kardeşi Haruna kavmim içinde benim yerime geç vekilim ol onlara tebliğ et ve yumuşaklıkla Islaha çalış bozgunculardan yana olup onların yoluna gitme demişti 143. ayet Musa ibadet için tayin ettiğimiz vakitte gelip Rabbi ona ilahi kelamla konuşunca Musa Rabbim bana kendini göster sana bakayım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 Ve ben senin bu dünyada görülmeyeceğine iman edenlerin ilkiyim, dedi. 144. ayet Allah buyurdu ki, Ey Musa, verdiğim elçilik görevlerimle ve seninle konuşmamla senin zamanındaki insanların üzerine seçkin kıldım. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol. 145. ayet Biz ona, Tevrat'a ait levhalarda,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 Onlar, yapmakta olduklarının karşılığından başka bir şeyle mi cezalandırılırlar? Hayır, ancak onunla. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali El-Araf Suresi 68-147. ila 147. Ayetleri Dinlediniz.